Başladık. Başladı mı? Başladı. Ay. Ne? Ne? Ay. Ben hala Batman etkisindeyim. Batman Başlatma Şüpem şimdi Batman'in Dün iki buçuk saat konuşuyorum zaten. <gülüyor> Bokladıktan sonra. Evet. Bugün ne konuşuyoruz? Selam gençler. Selam gençler. Ne konuşuyoruz? Bu bölüm ne konuşuyor? konuşuyoruz? Daredevil'ın e, sezon ikisini konuşuyoruz. Evet. Balkon keyfi kaç bu şimdi? Balkon keyfinin kaç olduğu ile ilgili hiçbir fikrim yok. Ama balkon duruyor hala. Yıkılmadı ayakta. Bir de balkonda değiliz ki. Oo ne oluyor? <gülüyor> bugün bugün bir konuğumuz var. Kendisi Kerem. Kerem. Ah teki adam. Kerem ne? Kimse kim tamam ben seçmedim ama ne olmasın? İngilizce okunca Kerem oluyor. Öyle mi oluyoruz? Olmasın mı? Oldu tamam oldu. Old. Oldu bitti. Yani nasıl kimse tanımayacak? <gülüyor> Şimdi kendisi çok önemli bir şahsiyet olduğu için evet. toplumun şey ne direği bir insan aynen öyle saygın bir şey akademisyen böyle <gülüyor> <gülüyor> aman abi içeri alırlar <gülüyor> <gülüyor> evet ee, dur, dur, işte bir dakika niye, olmak niye, istemiyor, tamam niye yani. nasıl çağırdın ki sen şimdi onu evet hakikaten ha? çünkü dedi ki bana ee, Derde bulu ikinci sezon üçüncü tur atıyorum dedi Ben de madem madem üç kere izledin sezon yani, bir bildiği vardı. Bir, bir <gülüyor> Bizden fazla bildiği vardı dedi. Ben bir kere izledim. Ben de bir buçuk falan izledim. Şimdi ben de, de bir. Hayır gerçekten bir buçuk izledim. Bu hafta sonu izlersem gibi böyle bir espri yaptım orada. Yani bakalım ne katabileceğim o açıdan söyle Bölümler üstünden tekrar tekrar geçen sen değil miydin? Bir kere daha bir işte cuma ha. izledim ondan sonra cumartesi pazar bir iki kez üzerlerinden geçtim. Hmm. Bir iki kez dedim bir, bir iki bölümün. Bir iki bölümün. Bir iki kez. <gülüyor> Neyse tamam göreceksiniz birazdan hiçbir şey hatırlamadığınızda. Yani bu, bu diziyi çok sevdiği için mi iki kere izledi yoksa gerçekten hatırlamadığı için mi iki kere izledi? <gülüyor> Göreceğiz. Evet dizi beğendin mi? Ben mi? Zaman, i̇yi ben önce sana soralım. Yani Konuktan başlayalım. Beğendim. Yani ben birinci sezonu da çok beğenmiştim zaten. Hı hı bu sezonda da beğendim. Birkaç tane beni rahatsız eden yönü vardı. Onlar konuşulur zaten. Ama genel olarak iyiydi ya. Zaten derde yani. Derde oldum. Sen? <gülüyor> ne? Abi dizi güzel. Ee, <gülüyor> Netflix alsın. olsun. Hakikaten ee, güzel bir dizi izliyoruz. Çoğu dizinin yapamadığını e, yapan bir dizi izliyorsun. <gülüyor> Mesela bu bu sezonda da gördük ki bayağı R-rated dizi izliyoruz. Ee, hani normal şartlarda panisher başka yerde yapmaya çalışsam mesela mesela CW'de panisher dizisi yaptığını işte biliyor musun? <gülüyor> CW'de panisher dizisi var zaten abi adı Supernatural. <gülüyor> yani <gülüyor> bir dakika bu biraz olmadı. <gülüyor> Ama yani hani adamların hakkında o, o gençlik dizisi tadında panışır dizisi çok, evet, çok lise lise başlarsın işte sevgilisi işte e... O zaman da, o zamanlar zamandan atar sevgilisi. Ondan sonra da futbol oynuyordur. Ha. Ondan sonra üniversiteye gitmez. Askere gider. Askerden dönünce bakar. Ama bir aşk üçgeni falan da lazım. CW diyoruz şey. evet. yani. Tamam o zaman e, Irak'ta ha, Irak'ta işte orada bir başka e, evet, Iraklı bir e, canlı bombayla aşk falan. Böyle şeyler olabilir. <gülüyor> o kadar bence <gülüyor> Irak canlı bombaya falan CW giremez ama yani öyle politik politik Neyse evet. Ee, o yüzden hani bu, burada Panisher'ı hakikaten Panisher olarak izleyebileceğin bence herhalde tek e, yer Netflix diye filmler düşünüyorum. Filmler rated değil miydi? Ya, -rated. Filmler filmler rated ama yani filmlerde bile böyle Panisher yok. Hmm. Yani film filmin bir tanesi zaten Naif Panisher. Sonra yani ailesini öldürdü diye kızıyor falan ama o heriften Panisher mı oluram diyoruz zaten. Oyuncu Tom's seçimi Dayan falan kötü ha. Evet, o işte. Diğeri de hakikaten böyle Panisher. Ee, ama yani o da şey 3. sınıf aksiyon filmi gibi yani sırf adı Punisher <gülüyor> olan aslında bir film olduğu için orada da yani milleti çekip vuruyor Rambo filmi gibi film işte o da ondan sonra hani çok böyle bir şeyini alamıyorsun onun hissiyatı alamıyorsun burada hem o hissiyatı vermeye çalışmışlar yani bu adamın niye Punisher olduğuna dair ee, hem de e, Punisher olduğu zamanlarda da hakikaten böyle taktik girişini evet. göstermişler yani hiç çekinmemişler çekip vurdu mu vuruyor o patlıyor, o beyin gidiyor yani. Onu görüyorsun. Ee, o açıdan iyi bir şey. Yani yani böyle bir şey görmemiz güzel oldu. Ama dizde işte belli başlı sıkıntılar var. Elektrayı çok böyle güzel işleyememişler bence. Ee, yani bir sezon daha ya bir dahaki sezon sadece Elektra belki atabilirlerdi. Biraz sıkıştırmışlar gibi geliyor bana. Yani bu sezon sadece Panish üstünden gitselerdi de olurdu yani Elektra işte illa o Hand yani daha da şey yapmak için yaptılar herhalde onu araya hemen Elektri'yi bir koyalım da üçüncü sezonda vakit kaybetmeyelim üçüncü sezon sırf işte Hand üstüne olsun Elektri'ye geri dönsün şey diyorlar ama bunun biraz da sanırım ben çok iyi bilmiyorum bu çizgi romanın şeyini ama Defender bu arada spoiler miydi? falan hmm. sallamadık ama yine ha, gidiyoruz ben onu söyleyecektim <gülüyor> spoiler yapıyor musunuz? <gülüyor> biz, bizim hiç öyle şeylerimiz yok <gülüyor> o zaman başında biz... bari söyleseydiniz Ya var onu, unutuyoruz işte <gülüyor> sonra ekleyebiliriz da? Neyse şey e, ne diyecektim? Defenders mıydı evet, bunların böyle daha sokak kahramanları. Hmm. Onu hazırlamak için yapıyor diyorlar genelde internette. Yani hatta 3. sezon Daredevil daha çıkmayacak. Önce Defenders araya sokacaklar gibi fikirler var. O yüzden Defenders hani, ne zaman geliyor ya? falan onları böyle. Defenders Femin 17 falan mıydı orada? Daha belli değil. Ya çünkü Defenders'tan önce Luke Cage var. Luke Cage tabii. var bu sene Elim'de sonunda. Eylül'de geliyor. Evet, Önümüzdeki sene. Sonuçta işte o da sonuçta Defenders'ı hazırlayan. Tabii değil tabii mi? hepsi. Ya, o yüzden hani onları böyle açıp açıp ondan sonra. Tabii yani büyük ihtimalle 2017 bağlanacak. sonu Ya da 2018 Başı gibi gelecek Defenders Yani çünkü zaten burada da bu Daredevil 2. sezonda da hani Daredevil'ın kendisini de tecrübe ettiği üzere Tek başına bir yere kadar bu işi götürebiliyor. Yardıma ihtiyacı oluyor. Yani beğense de beğenmese de. Gerçekte saçma sapan bir kodun varsa. Evet. Yani. yani olmuyor. Beğensen de beğenmesen beğenmesin de Punisher'a da ihtiyacın var. Elektriğe de işte ihtiyacın var. Veya herhangi başka kim biline karşılaşacaksa. Yani Jessica Jones karşılaştığında da ona da ihtiyacı olacak. Falan filan. O yüzden e, ona da altık yapmış ama dediğim gibi 3. sezon eğer Defenders önce bir üçüncü sezon gelecekse orada çok fazla vakit kaybeden sadece The Hand diye ondan sonra bir şey ortaya koyup koymak için burada elektriği aradan sokup çıkarmış olabilirler gibi geliyor bana. Şimdi şöyle bir şey var. Birinci sezonda da, ikinci sezonda da Daredevil'ı umursayan var mı aranızda? Yani o çok büyük bir problem. Hı? Bir de o kadar değildi de ikide ben sıkılmaya başladım adamca Hayır, yani Daredevil dizisinde aslında çoğu sevdiğin şey Daredevil dışında gelişen şeyler. Yani ilk sezonda <gülüyor> Fisk karakterini işte o Fisk'in çevresindeki karakterleri seviyorsun. İşte sevgilisini seviyorsun. Yardımcısını seviyorsun. Karen'in öldürdüğü. <gülüyor> Ondan sonra ne bileyim işte e, Foggy'yi seviyorsun. <gülüyor> e, Karen'ı e, biraz seviyorsun. Matt Murdock'u çok sevmiyorsun. Yani Matt Murdock'un bir orjin hikayesini anlatıyorsun. E, tamam Daredevil oluyor bu adam ama Daredevil olsa da olur olmasa da olur gibi sadece e, dünyayı bağlamak için bir karakter gibi algılıyorsun belli bir noktadan sonra çünkü e, sivrilmiyor hiçbir şekilde. Tamam mı? Yani Derdale'ı çizgi romanlarda aslında böyle çok e, belirgin hikayelerde çok ön plana taşıyan hikayeler ya çok sert hikayeler. Tamam mı? Bu herif hani bilmiyorum şey spoiler olacak mı olmayacak mı? Ama çizgi romanlarda bir ara Will Fisk'i öldürüp şeyin e, Kingpin olarak Şehrin başına geçen bir herif. Tamam, Bazen böyle saçmalıklar da yapıyor. O hikayeler çok iyidir. İşte e, Noir'a girdiği zaman. Yani yine çok e, karanlık hikayeleri iyidir. Ama böyle acayip naif. Ben çocukken işte babamı çok seviyordum da. Öldürdüler de. Benim suçumdu da. Ondan sonra beni kör bir adam eğitti de. Bilmem ne de falandı filan da. Hani bunlar bildiğimiz şeyler zaten. Aksiyon sahnelerini görmek hoşumuza gidiyor. Eyvallah. Ama orada bir e, doku katan şey yine yan karakter oluyor. Fisk'i görüyorsun, işte Vanessa'yı görüyorsun, işte vesaire vesaire. Yani ilk sezonu işte onlar taşıdı. Daredevil'ın da hani ne zaman kostümünü giyecek derdindeydik. En şeyi oydu. En büyük derdimiz oydu. Kostümü giysin de. Ya ben bundan çok emin değilim. Yani ben birinci sezonu belki tekrar izlemeliydim bunu konuşmayı yapmadan önce ama... İkinci sezonda bir yerden sonra gerçekten daha demin de söylüyordum. Bir de hikaye çok kötü böyle bir iki parçaya ayrıldığı için bence ikinci sezon içinde. Ve Metin hikayesi beni çeken hikaye olmadığı için hakikaten neredeyse ekranda meti görmesem daha mutlu olacağım bölümler oldu. Yani her oraya geçtiğinde bu bitse de geri dönsek diyordum. Çünkü, çünkü ilk kendime. sezon... Ama... Ama birinci sezonda hatırlamıyor da olabilirim ama öyle hissettiğimi hatırlamıyorum. Yani daha ha, biraz daha demek hisset... içine girmişim karakterin. Ha, olabilir. Ee, yani ben yani ben senin de... söylediğinin tersine hani Demek ki bir şeyler hissetmiş olmam lazım. Ya aynı zamanda çünkü birinci sezon Wilson Fisk'in de orijin hikayesi tamam mı? Ama burada Vincent D'Onofrio var. Yani da şey bir problem de var. Bence orada da bir gariplik var. Um, Matt Murdoch'a oynayan adamcağızın ismini hatırlıyor. Charlie Cox, Charlie Cox Fena değil adamın oyunculuğu ama yani İyi. karşısına Vincent D'Onofrio'yu John Burtle'ı falan koyduğunuzda biraz acaba zorlanıyor mu? Çünkü Vincent D'Onofrio inanılmaz sahneyi yiyor adam çıktığında. Yani çatır evet. iki bölüm gene spoiler ama Hayır. iki bölüm girdi ve tamamıyla domine etti o iki evet. bölümü. Hayır şey kötü zaten yani kötü yani değil problem. de o e, şöyle bir şey var şimdi sen hayatında kaç tane kör adam tanıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> yani ben ben çok tanımıyorum Tamam mı? Yani kör bir adamla yüz yüze oturup konuştuğumu hani çok hatırlamıyorum. Şimdi gerçek hayatta referansı olmayan bir karakteri canlandırıyor senin için aslında Mordac. Hmm. Tamam mı? Özellikle hmm. o gözlüğü çıkardığı zaman gözün nereye baktığını evet. bilmiyorsun ya. Hmm. Yani o bir içinde huzursuzluk yaratıyor. Gerçekten boş iyi bir performans gerekiyor. olsa bile onu bir gerçekliğe şey yapamıyorsun. Örtüştüremiyorsun. Hmm. Tamam mı? O ya boş konu. baktığı için gözler. Aha. Ondan sonra bence adamın yani şey... ifade yani ne hissettiğini veya ne yaşadığını ondan sonra tam olarak algılaman biraz e, zor olabilir. Çünkü onu şey... ya, onu çok böyle tuhaf mimiklerle anlatması veriyor gerekiyor. Mu gene de ya? Yani yine işte veriyor. bir surattan veriyor ama senin şey biraz problemli bir şey özellikle çizgi romanlardan falan bahsederken sonuçta o karakterlerin çoğu bizim direkt bir yerden empati kurmamız zor olan karakterler. O yüzden Hayır, ee, hayır ama bak per, yani şey oyunculuk performansı açısından daha diyorum. zor bir performans ortada Gözlüklüyken sıkıntı yani. yaşamıyorsun Gözlüklüyken zar. sıkıntı yok. Evet. Maskeliyken de yaşamıyorsun sıkıntıyı. Hani uzaklara böyle ufka falan bakarken konuştuğunda da yaşamıyorsun. Ama bu sezonda özellikle gözlüksüz ve masksiz hmm, şey bayağı yüz yüze bayağı bayağı %90'ı bayağı fazla var. Evet. Tamam Hatta mı? ben bayağı göre... gibi yüzüne evet, bakıyor evet. herifin ama hiçbir şeyde odaklanmıyor. Bir yere hatta gözün taktığında oh benim evet. gözünü rahatsız iki oluyorsun yani. çünkü bu birazcık da toplumsal bir şey tamam mı? Ben çok ondan rahatsız olmadım. Gene aynı şeyi söyleyeceğim. Ama mesela şöyle bir şey olmuş olabilir. Hakikaten bunun getirisi olarak mesela şeyden demin de aramızda konuşurken de söylüyordum. Elektra ile ilişkisini çok anlayamadım. Çok fazla bir şey veremiyordum. Belki de bu yüzden veremiyordu. Yani o yüzden bu kişisel duygularını falan gerçekten vermesini de zorlaştırıyorsa bu durum. Belki de orada bir şeyler yani. Ama böyle düşünmedim diyorsun. Ya yani elektra olayı. Elektra olayı yemin ediyorum filmdeki elektra şeyi ilişki şeyi daha iyiydi bence. Bence ben size... bunu söylememiş olsan. <gülüyor> Hayır söyleyeyim yani bunu. çocuk farkında dövüş sahneleri <gülüyor> olan evet, filmler ama onun için demiyorum. Yani o basitlik daha iyiydi bence. Sonraki evet. basit sunum yani Elektra'yı ben çok e, beğendim dizide ama şey e, az pişmişti <gülüyor> karakter. Çünkü yani Elektra Fenfatelin Fenfateli fen <gülüyor> bir karakterdir aslında. Ama işte filmde e, Matt Murdock'la Elektra'nın arasında şöyle bir laf var hani şey e, ne birbirimizi yoldan çıkarmamalıyız gibi bir durum hmm. var hani Matt Murdock aşırı ilk sezonda aşırı yumuşak bir karakter olarak bize tanıttıkları için yani aşırı idealist bir karakter olarak tanıttıkları için e, karşısına işte Elektra geldiği zaman Elektra'nın o sertliğinin yanına bir de bunun yumuşaklığı ikisi böyle bir şey e, birbirine karışıyor hakikaten. Hmm. Böyle, rakıyla su gibi. Sonra beyaz bir şey çıkıyor yani. O <gülüyor> bilmiyorum. <gülüyor> evet. Evet, yani. ama en çok şey etkileniyor. Elektra etkileniyor. Hani ben iyi mi olsam, kötü mü olsam sıkıntısı benim çizgi romanlarda en sevmediğim en bayağı şeydir. Ee, onu evet, Elektra'nın zaten bir ya, de yani vermiş. Şeyde kötü. 5 dakikada veriyor. Saç <gülüyor> sulattık kadın. Kadına diyor sen bleach's kaçsın. Aa, tamam. <gülüyor> Olabilir. Niye olmamışım lan? Aa falan. Böyle bir bir anda böyle bir aydınlanma yani mı? O gün devreye de Ne ne yapıyor ya? Manyak mısın? <gülüyor> yani, o karakter <gülüyor> geçişleri bu? çok çirkin. Yani dizide. Hayır ama ikisi de yapıyor. İkisi de yapıyor. Yani Daredevil'da Elektra'da, şeyde de, Matt Murdock'ta da tamam her yerde. En sonda şeyde de yapıyor. Kadından diyor böyle. En sonda Frank Castle'da yapıyor bunu. Tamam mı? Ne yapıyor? Çünkü daha mi konuştuk aslında o çok yoldan çıkmıyor diye ama ne anlattı? Yok onu değil o başka anlattı. En son en son sahnede son sahnede tamam yardım etmesini. Ha. Tamam o da hani ben tamam işte ben tamam. öldüm tamam mı? Ben öldüm artık olmayan bir insanım fren değilim. o yüzden ben e, hani kendi hayatımı tekrar riske atabilirim nasıl olsa ölmüşüm ben. Hı moduna giriyor ama işte kafayı çiziyor birazcık daha ben kahramanlık yapayım bari işte ikinci bir hayatım var bunda iyi bir şeye adayım moduna giriyor orada tamam orada bir kahramanlığa yükseliş söz konusu. Onu da Onda da 3 tane ninjanın kafasını uzaktan sniperla patlatarak yapıyor. o tamam sahne mı? sadece kostümü göstermek için yapılmış bir sahne. Bakın elimizde bu var. Bundan hayır. sonra da Punisher da devam edeceğiz. Evet. O çünkü ama, ya, ama evi çok... yıkması, evi yakması tamam mı? Ondan sonra işte bütün madalyalarını yakması işte <gülüyor> e, vesaire. O onu sembolize ediyor. Ben eski adamı tabii geride canım, ben bırakıyorum. Ben hayır, yokum artık. Onları kastetmiyorum. Yani o söylediklerinde haklısın tabii. Getirdikleri nokta o. Ama o zaten mesela o vurma sahnesinden sonra gelen bir sahne. Aslında arka giderken o sahneyi araya sokmalarının bana sanki tek sebebi hani ah işte şeyin damın tepesinde durup tak tak tak insan indiren panışırı da size sunuyoruz. Bundan, bundan e tabii sonra işte adam yukarıdan işte aa, sonra yardım, yardım falan ediyor falan demek için. Ama yani orada evet Ya yeah, orada see you around red demesi falan filan. Tabi, i̇şte yani hep hazırlık defnedir falan hazırlık. Herhalde. Yani e, Frank Castle ayrı diz yaparlar Fala, mı bilmiyorum da. Ben sen şunu ben şey, şey kötü Ondan sonra bekledim ama göremedim. Yani 30 tane ninja geldiği bir noktada hı hı. E, ben dedim ki ulan madem öyle Punisher gelsin de şunları bir tarasın da ölsünler. Hı. Abi dedim ya zaten bütün dizi boyunca taramadı adam kalmadı. Niye bunları da taramıyor ki falan. Hı. Hani öyle bir noktaya geldi. Sonra bir bakıyorsun işte yukarıdan sniperla Elif'e yardım ediyor. Yani geç gelmiş o, adam anlamsız bir sahne o trafiğe Ama takılmış oldu. kimse trafiğe takılmadı bir şehirde sonra trafik kat takılmış yani abi adamın hayvan gibi tüfeği var şimdi onu sırtlayıp gelme. gelmiş kolay iş değil bunlar bir de daha boyası falan kurumamıştır <gülüyor> akmasın diye önce kurutup öyle gelmiştir bu sahne garip bir sahne gerçekten ama yani arkasına çok bir şey oturduklarını zannet. Yani kahraman olacağım ben dediğini zannetmiyorum. E, kahraman, o sadece ol, yani orada şeyi yapmak zorunda. Onu diyordum işte kahraman i̇şte... kahramanlık <gülüyor> noktasında bir karakter değil çünkü tanışır. Evet değil. Olmaması da gerekiyor. Ama orada kısmen ucundan da hani ben anti-hero olsam bile hero'yum modunu vermeleri gerekiyordu. O yüzden o sahneyi koydular. Ama o zaman çok saçma bir sahne değil mi? Dört tane ninja. Herif zaten on 10 bölümdür yüz tane ninja pataklamış bizimki. Gelip de dört taneyi vurarak kahraman olmuyor işte Hayır konuşur. işte. Ben Gereksiz de bir birbirimizi destekleyeceğiz işte. Birbirimizi destekliyor işte. En sonunda mecbur kalıyorlar. Hepimiz dinlenen, biriz. Yani. Hepimiz kardeşiz. Ama Aynen, yani. Bir şey varsa çok ya bir zaten, zaten. Ama ben hakikaten o kadar arkasına bir şey yazdıklarını bile zannetmiyorum. bu Sadece öyle şey... olmak... Göstermek için yaptıklarını Zorunda. düşünüyorum. Bir de şey e, hani dizi ya yani her şeyi eleştirmek daha kolay olduğu için biz e, eleştiriyoruz. <gülüyor> yani güzel çok şey de var. Çok beğendiğim şeyleri de var. Fakat benim diziyle ilgili en büyük problemim şeydi. Matt Murdock'ın hani bir şey e, e, Elektra'yla ne yapacağı ile ilgili bir, kar, bir türlü karar veremiyor olması hmm. tamam mı? İki bölüm önce Abi işte Met biz birbirimize... İşte hmm. e, daha fazla yoldan hmm. çıkartmayalım. Ondan sadece, bir bölüm önce de, bir şey işte, biz büyük aşığız. Ondan sonra kaçalım gidelim buralardan. Sa sadece on, o değil ki ama sıkıntısı. Orada yani aynı salak sıkıntıyı Kerim Page'de de yaşıyor. Hayır evet. orada evet. yani gerçekten bu konudaki yazarlığın yani zaten o Karen Page hikayesinin bence bir anda ben bir, birinci sezondan böyle bir şey hatırlamıyorum. Böyle çok randımanlı bir şekilde hikayenin içine bu kadar güçlü bir şekilde sokulup dört bölüm boyunca Devam ettirip sonra tak diyor oradan kesip sonra bize Elektra ile o saçma sapan gitti geldiği yaşatmaları bana çok gereksiz geldi. Yani bir garip bir böyle üçgen yaratıyorlar orada. Işte o üçgen zaten 10 dakika sürüyor. Evet. Yani, yani. şey var işte Daredevil'ı biz birinci sezonda bir karaktere oturmuş bir karakter olarak görüyoruz kabul ediyorsun tamam mı? Hani maskeyi de taktı tamam işte e, aradan zaman da geçti bu adam işte sokakta adamları da kurtarıyor Daredevil'ın kimliği netleşti veriyor orada. Bu kimlik üzerine bir e, hayat e, devam edebilir mi? Yi i̇şte Karen Page evet. de veriyor. Ondan sonra siktir seni olmayacak bu. Çünkü hayatında elektrik gibi insanlar var. Bunun sürekli düzeni bozulacak bu herifin olayı. Evet ama abi o düzeni bozulacaklığı da iyi yapamıyor yani. Çünkü düzen bozmaktan çok Anası sanki seyircinin nanik yapma, yapmış oluyor. Yani ona bir dalga geçiyorsun evet. sen benimle. Ee, Şimdi şey e, hani altyapıyı biraz biliyorsan o, o, evet onu Evet hani şey yapabiliyorsun. Hani. yüzleşme yok ama. Ya bir yüzleşme yok yani. Yani eee geliyor, yatakta elektriği görüyor. Ondan sonra ha öyle mi diyor? gidiyor. Bir, zaten döşü, 5 dakikada o böyle üçgen daha besip çık yapıyor gidiyor bir yerden. Sonra herif ondan sonra şey gidip oraya Hermes'e bir Reporter olması falan da... Bir de elektirayla ondan sonra olan ilişkisini e, Foggy'yi ve Karen'i e, ve nasıl diyeyim e, her zaman el üstünde tuttuğu yasaları olsa sonra ilgili işini sonra yani avukatlık işini bir kenara koyacak kadar e, bir büyüklüğünü dizide ben açıkçası hissetmedim. Yok, Çünkü evet. bu elektira Onası buna hayatının kazını atmış onası bir kadın aslında yani o, öl, birini öldürmeye e, teşvik ederekten adamı on, olduğu şeyi yok etmeye çalışan bir karakter elektra. Ya şey işte ben de... Yani istediğin kadar sev anladın mı? Bir böyle. de şey sorunu Hayır. da var. Ben çok pardon sözüm kesme ama çizgi romanlardaki elektriği bilmiyorum ama o hani şey sahnesi var ya. Ninja'nın boğazını kestikten sonra bu ben buyum. Ha. Beni hala seviyor musun diyor psikopat ya. Psikopat ağzına vuracağım bir tane. Hayır yani hakikaten sosyopat, psikopat bir surat ifadesiyle söylüyor kadın onu. Yani fen ayrı bir şeydir. Deli evet. olmak ayrı bir şeydir. Orada o sınırı da durmadan gidip geliyormuş gibi gösteriyor. Mesela orada daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Yanlış söyledim. O noktaya kadar hiç öyle bir şey yapmıyorlar. Ama o sahnede kadın fen fetal hani güçlü bilmem ne kararlar olan bir kadından deliye dönüşüyor bir anda. Hayır zaten bir önceki sahnede Stik'e sonra tavır koyuyor. Hadi lan falan ya ben değiştim artık Yani, yani... şeyleri Elektra ile çok kötü yapmışlar. Ve ondan sonra da zaten o son iki bölümde kadını getirdikleri noktayı da iyice bence Hayır, şimdi ne orada bilmiyorduk diyorlar. <gülüyor> yani şöyle bir şey olması gerekiyor normalde. Sen karakteri oluşturursun tamam mı? Hani Matt Murdock'la yapmaya çalıştıkları şey onu da çok iyi beceremediler. Karakteri oluşturursun, kabullenirsin izleyiciye, tamam mı? Karakter budur diye kabullenir. Ondan sonra sen o şablonu kırarsın. Ondan sonra yeni bir karakter oluşturursun üstünde. Bu süreci senin yaşatman lazım. Fakat evet. bilmediğin bir karakter geliyor, tamam mı? Herkes çizgi romanları okumuş, bilmiş olmak zorunda evet. değil. Ayrıca çizgi romanlarda da hani elektro çok e, birebir böyle bir karakter dedik. Neyse geliyor seksi bir kadın, işte Matt Murdock'un geçmişinden. Ondan sonra işte siktir git diyor Matt Murdock. İşte seninle benim işim yok. Falan filan. Ondan sonra arka hikayesini çok kısa bir şekilde öğreniyorsun. Meğer işte büyük aşıklarmış bunlar ama işte e, hani e, adam öldürtmeye çalışmış Elektra. Ondan sonra da öğreniyorsun ki meğer işte aslında e, Matt işte e, şey yapsın diye. Ha. E, Stick, göndermiş. Evet, Stick göndermiş. göndermiş. Bu süreç içerisinde ne Elektra'yı düzgün tanıyorsun zaten. Dolayısıyla Elektra'nın işte hani ben kötü bir insanım değilim. Ben bir silahım değilim. Aslında iyi olabilirim değilim. Yani o mücadelesini e, dengeleyecek herhangi bir yani, he, he, e, mücadelesinin herhangi bir tarafını tutabilecek yeterince bir olgu yok sende. Hani Elektra iyidir o yüzden kötü olmamalıdırı da savunamıyorsun. Hmm. Elektra kötüdür iyi olmamalıdırı da savunamıyorsun. Arada derede kalmış bir karakter oluyor. Şey Matt Murdock'la yaşadığı de hani Teoride anlayabiliyorsun tamam mı işte dünyanın en büyük aşkını yaşamışlar tamam mı işte falan filan ama onu sen çok hissetmediğin için dizide onu teoride ya da işte rasyonel bir şekilde bunlar büyük aşklarmış, ama bu da işte o aşklarını bozmuş şeklinde kalınca o tutkuyu da bir şekilde diğer sahneleri aktaramamış oluyorsun. Orada da sıkıntı var ama ben karakter yani oyuncu seçiminin iyi olduğunu düşünüyorum. Oyun seçiminde ben, bir Ben ıı, şaşırdım çünkü ben ilk başta gördüğümde biraz bana yani şey sonuçta böyle hani ince falan bir kadıncağızdan bahsediyoruz ya sanki dövüşleri falan satamayacak. Yani hmm. normal zaten dövüşmediği süre boyunca çok başarılıydı. girdi an itibariyle ve dediğim gibi ben fen fatal karakter sevmem, sevmem. Hmm. yani hiç sevmem. Zaten iyi de yazılamadıklarını düşünüyorum. Bence bu başarılıydı. Girdiği an itibariyle sonra bence dövüşlerde de başarılıydı. Evet. Ağladığın sahneler dışındaki bütün sahnelerde başarılıydı. Bence en iyi olduğu sahne ben sana bir şey söyleyeyim mi? Fransızca konuştuğu sahne. <gülüyor> bence yabancı dille de ilgili böyle notlarda bazen sonra Aksana çıkıyor. Aksanı mesela benim çok hoşuma gitti. Yok tamam güzeldi ama hmm. yani daha gerçekçiydi Matthew'di mesela. hali çok iyi bence. Matthew. Matthew. Matthew. Neyse. Hello ama yani Matthew. Ana Matthew. Ana fikir <gülüyor> olarak benim beklediğimden çok daha iyi çıktı kadın. Yoksa ben iyice büyük ihtimalle hiç sevmeyeceğim onu sahnelerini. Hayır, işte ama ben, kadın iyiydi yani. İşte o ergen tribine girdiği sahneler haricinde tamam mı? İşte Matthew ile birlikte biz kaçalım buralardan Leyla falan hmm. modları dışındaki her yerde iyiydi bence kadın. Evet. Ben Matthew'un orada da yani çok senin kadar şey derdim yok yani. yani benim de bir derdim yok ama sonuçta benim o, derdim evet, olmalıydı hikaye... gibi geliyor. Anladın Anladım. mı? Ya o, o karakter sonuçta e, Hell's Kitchen yani o oranın ondan sonra işte e, ruhu gibi yani bir bir karakter ve bütün hikayeler evet o birleştiriyor onun üstünden geçiyor bütün hikayeler. Ondan sonra böyle biraz o yüzden içi boş gibi gelebilir ama adamın da e, bu bölüm bu sezonda özellikle e, hakikaten adam için ne yapacaklarına tam olarak karar veremedikleri için yazarlar da birazcık böyle e, adamı boş görüyorsun. Çünkü yani birinci sezonda adamın ne yapmak istediği çok gayet netti. E, hani Elif ondan sonra işte suç karşı e, yasa şeyini hem orada yani hem şeyde kortta mahkemeni hem de sokakta iki şey iki yönden Geci götürmek yakalı, isteyen Evet he, öyle bir adam bu A ve işte o yüzden de e, yanında arka dostları var falan filan ama bu ikinci sezonda e, adam e, hakikaten kendi inandığı şeyleri sürekli bozmak üstüne kurulu iki tane karakterle Hı -hı. karşı karşıya geldiği için e, adam zayıfmış yani onu görüyorsun hani çok zayıfmış bu konuda ve elin yanında aslında o zayıflığını hakikaten işte e, destekleyen kişileri de yanında tutmama üstüne e, gidince yani Foggy'e de siktir git çekip Karen'e de siktir git çekince onun ya yani, yani kadını seviyor güya Karen'ı ya mı? Ondan sonra ya aslında panişini yaptığı da fena değil dedi diye Kıçına tekme attı gönderdi kadını ya. Çok kötü sanki. Ya yanına gitmeli kadının. Böyle bir şey olabilir mi abi? Yani... Hay bak şimdi şey. Bayağı hayvanlık yaptığı bir sahne mesela. Öküzün dibi yani orada. Böyle da... biri demiş. Ayy de sen bu kadını her şeyle sevmiyorsun. E, her şeyi sevmiyorsun. Elektriği nasıl o haliyle seveceksin zaten? Yani... Bence orada şöyle bir problem var. ben şu konuda haklı olabilir. Birinci sezonda bize verdikleri o Hani ana kuzusu sevimli ahlaklı her şeyi doğru yapmaya çalışan Daredevil'ın. Üniversite yıllarında Elektra gibi bir kadının o tutkulu aşkı nasıl yaşadığını ben bilmiyorum. Yani hayır ama şunu demeye çalışıyorum. Bu da şöyle geliyor ikinci sezonu. O gene kendini o ikilemde bulduğunda da inanmıyorum. Çünkü adamı zaten öyle göremedim hiçbir yerimde. Yani öyle bir şey Ya adam çok şerefsiz yani şey. o noktada. Hayır, i̇şte onu, onu onu vermeye çalışıyorlar. Yani i̇şte tamam. onu beceremiyor mu? Belki Bu ondan sezon, evet. Birinci yani sezonda sıvıcı bir karakter yarattığı için ikinci sezonda yaptığı her şey bir çelişki haline ya geliyor. Ya da şey muhabbeti işte şimdi, o da oluyor yani içinde ben, senin iyilik var kötülük var. Ha, o var zaten bir de zaten işte, senin gerçek ee, yanını ortaya çıkarmaya çalışıyorum muhabbetleri var, var ya da Hayır, yani. şey e, Daredevil var bu sezon ondan sonra Punisher var ve Elektra var ve Punisher ve Elektra'nın Daredevil için simgelediği iki tane şey var bak Punisher'ın simgelediği şey sen ne kadar çok çabalarsan çabala bunun bir işte <gülüyor> ya yani ekstrim bir noktaya getirmediğin sürece sen sadece yerinde sayıyorsun veriyor yani. Punisher tamam mı? O yüzden acaba ben de bunu bir tık arttırsam hani koydum mu bir daha kalkmasalar mı acaba? Şüphesi uyandırıyor Daredevil'da. Elektra tarafında da şey var hani öldürmenin tutkusu var. Anladın mı? Yani ben aslında bu işi sadece adalet için yapmıyorum. İşte e, sokakları temizlemek için yapmıyorum. Aslında bir yandan da seviyorum. Hoşuma gidiyor. Ben sadomancıist bir, bir, bir adamım bir tanesi yani. Seviyor bir tanesi şey. Ya yani bu Derdebu'nun içindeki, e, derde bunun içindeki iki tane hani çelişki ama işte bilmiyorum bu iki çelişkiyi de ortaya koymak işte senaryo bakımından ya da kurgu bakımından çok mantıklı e, ve akıllıca olmuş olabilir ama Zor yani kağıt evet kağıt üstünde mükemmel olmuş olabilir bu tamam mı hani şunu da verelim şunu da verelim şu, şu işte şunu simgelesin bu bunu simgelesin işte böyle çelişkiler yaşatsın falan ama hani yani onda çok karaktere, göremiyorsun. bir karakter çelişki yaşatacaksın tabii ki e, büyüsün ondan sonra kararlar alsın anasını ve ilerlesin. Burada e, yüzeysel kalıyor anladın hem mı? Hem yüzeysel kalıyor hem de sürekli karar değiştirmesi sıkıntı. Evet ve yani bir de şöyle bir komik komik bir şey de var. Ee, sonunda Nabu'yu şeyden aşağı fırlatıp nasıl öldürüyor. Bak bak. Evet acaba ee, ama tekrar canlanır diye mi düşünüyor? Ama abi alakası yok. Ben Çünkü... düşmeden gelip sallıyor aşağıya. Bak bakmıyor arkasına bakmayla aşağıya bakmıyor evet, yani. Evet, Öldü mü, evet. kaldı mı? Yani. acaba öyle mi diye düşündüm kendi kendime. Ha, onu evet. biz diyoruz. Hani söylemedi diyorsun yani. Evet, <gülüyor> yani. Adam şehrin bir köşesinden diğer köşesindeki otobüsün içindeki bilmem neyi duyup da adam kurtarmaya giden bir herif yani aşağı düşen herifin kalbi durmuş mu, durmamış mı? Ama şey abi bir durup bir, bir durup abi. da şöyle bir durdu mu, kaldı mı bak hiçbir şey yok yani. Bir Atıyor. orada bir süre. O solurken onun o kadar öyle <gülüyor> bir soluk alsın tabii. İyi Bu arada şey hareketi. yani e, dizinin ilk 5 bölümünde hayır hiçbir şekilde adam öldürmeyeceksin diye işte Frank Castle'ın peşinden işte köpek gibi koşturan adamın tamam mı? Dizinin geri kalan işte 8 bölümünde yanında adam mı ölüyor? Ölsün işte elektra yani öldürmesem daha iyiydi sen falan anladım. hay Allah gitti. Ondan sonra en son bölümde de <gülüyor> Ben Nabu'yu öldüreceğim. Öldürürken bana da yardım ettin, sağ ol. Diye evet. şey Frank Castle'a el sallıyor yani. Evet. O yüzden orada çok garip bir karakter değişimi var. Evet. Öldürmek kötüdür de ben öldürmediğim sürece başka yani şey yaptığı şey sıkıntı yok. Yani olur <gülüyor> bu azan. Mesela böyle vuruyor vuruyor itiyor Frank Castle vuruyor vuruyor, vuruyor itiyor Frank <gülüyor> Castle. Ben zayıf atayım sen öldür abi. Ya gerçi tabii bu böyle öldürmeyen kahramanlar konusunda. Babama ilk sezonun o şey sahnesini gösterdim. Koridor sahnesini. Yani Beğensin de izlesin diziyi Hı. diye. Babam şöyle baktı. Ha bu öldürmeyip sakat bırakanlar. <gülüyor> <gülüyor> aslında öldürmeyen karakter de çok. Yani Batman de öyle ya sonuçta. Evet. Büyük ihtimal omurgalarını ellerine veriyor adamların her seferinde. Hı. yani Bu da öyle. Yani kaç e kişiyi katalarında... ölmekten beter etti bu adamlar Aynen belli öyle değil. Yani. O yüzden o da ayrı bir komedi zaten bir yandan. Ama evet söylediğinde çok haklısın. O Hı. hızlı değişimi yani böyle şey halinde tamam bir de gerçekten çok ikiyüzlü bir şey o. Ben Onaylıyor. onu bilmiyorum ama He. başkaları öldürüdü onaylamış de... oluyorsun yani. Tabii tabii aynen öyle. Özellikle ile ilişkisinde işte o çok ön plana çıkıyor. Evet. Stick zaten problem. He. Yani onu da seviyor muyum sevmiyor muyum bilmiyorum. Çok irrite ediyor beni bazen. Böyle teenager gibi konuşuyor ya adam bazen. Ama mesela çok ilginç. Öyle midir çizim romanda bilmiyorum. Ben de bilmiyorum ama herif mesela şeyden diyor ama stick'in olduğu her sahnede Körün herkesin muhabbeti evet. Zaten 13 yaşa geliyor. <gülüyor> <gülüyor> yani, Van Liner falan kullanıyor adam mesela durmadan. Çünkü onları sürekli çocuk olarak görüyor tamam mı? Yani. Onlar ama da sürekli de. işte hani Eskip çocukluğunda olabilir. onlara işte zaten şey yapmış bir o da bir, o da bir sıkıntı görüyor. değil mi dizide? Bu herifler kaç yaşında lan? 35-40 kaç yaşında oğlum bu herif? 30-35 yaşında şey bir herif bu. Hmm. Tamam mı? Ondan sonra şey desen, elektro desen eşek kadar kadın olmuş. Yani niye Eşek hayatlarında demeyeyim. ilk hani... defa ondan sonra böyle işler yapıyormuşlar gibi davranıyorlar ki yani? Yani hani e, e, sanki şey Matt Murdock hayatında ilk defa ondan bir etrafında birileri ölmüş gibi davranıyor. Ondan sonra işte Elektra sanki daha önce hiç kimseyi öldürmemiş gibi e, davranıyor. Yani böyle e, Çocuk gibi davranıyorlar hakikaten yani bir noktada. Öyleler çünkü. E, ama işte o da mesela hani, yaş, hani biraz daha genç evet. olsalar <gülüyor> belki. Dediyorum ki hani hiç tecrübeleri yok bu heriflerin. Hani daha ilk defa Bak, böyle bir yani şey Orada çok garip bir üç, üçlü ilişki var tamam mı? Stikin işte ilk sezonda e, Matt Murdock işte o bileziği yapıyor da işte kağıttan falan filan veriyor. Onu alınca çekip gidiyor ya. Adam orada hani ben duygusal bir bağ kurmak istemiyorum bu veletle deyip çekip gidiyor. Fakat meğer kuruyor. Ondan sonra kızla da aynı şeyi yapıyor. Ama kızla birazcık daha bariz bir şekilde yapıyor bunu. Yani hakikaten kendi kızıymış gibi seviyor. İşte çok tehlikeli öldürmeliyiz bu kızı diyen herifleri kesip biçip kızı kaçırıyor gidiyor falan. Yani o kendi, çalışıyor. Evet, kendi, kendi kendi içinde bir çelişki yani. Ya yemin ediyorum hepsi, hepsi bir sorun. Yani. Hepsi sorunlu ve hepsi şey o o evrede kalmışlar ya, tamam ilişkileri orada orada şey yapmış e, donmuş he. kalmış yani elektriği işte o üvey annesine babasını teslim ettiği andaki ilişkileri devam ediyor sadece işte Matt mermaid'anda işte şeydeki, o şeydeki zaten eğittim ben seni sonra terk ettim gittim o he. o seviyede devam ediyor ilişki yani Diz... stick'in olduğu yerde onlar 13 yaşında çocuklar yani evet dizideki zaten ne yaptığını bilen tek karakter fog herhalde Tabii evet, bence yani bu, ne istediğini, bu sezon bu arada. ne olduğunu ve e, ne önde gitmesi gerektiğini bilen Evet, yani bu sezon çok da bence güçlenmiş durumda o mesela hastane sahnesi falan çok iyiydi hı, hı. mahkemeye götürüşü de çok iyiydi falan Fogi hakikaten bence iyi. ben Keranı da sevdim sence o gazeteci kişinin sevmemişsiniz bir ihtimal ben o şeyleri seviyorum bir anda gazeteci belki... olduğunu sevmemiş oluyor bir anda gazeteci <gülüyor> olması biraz manasızdı ama hani ince gazetecilik falan onu severim ben o eğlenceliydi o eğlenceliydi tamam ama... araştırmacı ama evet. her delikten çıkması bir yerden sonra Hayır hani dizinin kendine de dal geçtiği bir şey. Anadolu sen evet. yine burada mısın? Abi, sen yine mi evet, buradasın sen evet. falan Hayır. diyor. O, o kadının işte sıfırdan alınıp işte mesela ben yürüyün yerine konuyor olması benim mesela sinirimi. Kimi? O ölen tekli var ya. ya. Elif'in evet. masasına oturttuk kızı. Evet tamam. evet onlar çok yani normal sen, değil yani tabii. Gazeteciliğin Hele hele işte o investigative gazeteciliğin işte ee, hiyerarşisini falan düşündüğünüz zaman tabii, sen işte tabii, tabii. mail başlayacaksın yani. da bilmem ne işte ee, şey kovalayacaksın da ondan sonra ki Tabi de yani hakikaten bu da bir dizi sonuçta da, yani. kızı, da <gülüyor> kızı da alıp da direkt işte en iyi gazetecisinin işte e, ofisini de vermezsin tabii, tabii. Ona bakılırsa direkt iki bin kelime bile da bu arada yani, pene bile kadar. sokmazsın normalde tabii. bu kadın. Ya tabii tabii o doğru ama gene de hani bir şekilde ben yan karakterler açısından bakıldım beni rahatsız etmedi. Hatta ben Claire'i de sevmiştim ilk sezon o da daha çok gözükse hoşuma giderdi. Ben bu adamları büyük ihtimal birinci sezonda da beğendiğim için. Yani ben Karen'la <gülüyor> ilgili e, benim sıkıntım şey sürekli e, bir altyazı geçer gibi bütün sezon boyunca şey Karen Punisher ilişkisinde şey vermeye çalışıyor işte bu ilk sezonda o adamı, adamı öldürdü Wesley'yi öldürdüğü için kendini bir şekilde aklayacak bir gerekçe arıyor bu kadın tamam mı? Evet, hani aslında biliyorum. öldürmek çok da kötü değil mi acaba? Bazen gerekli mi acaba? Bence hani, daha çok şey yapmaya çalışıyor hani Punisher bir şekilde iyiye dönerse ben de aslında dönebilirim hani hepimiz için falan gibi bir şeyler yaratmaya çalışıyor. Kendini affettirmeye çalışıyor kendini ha. ve bunu bence çok iyi bir şekilde vermiyor. Tamam mı? Yani o irite edici bir şekilde veriyor. Sanki böyle şey gibi e, hiç hayatınızda yaptığınız mı bilmiyorum da hani e, bir dersin sınavından sallıyorum işte e, 78 almışsındır. Hmm. 2 puan daha verse hoca bir yerden adını düzgün yazdığın için falan 80 olacak A alacaksın hmm. tamam mı? Sırf bunun yüzünden hani asistanı kovalarsın işte hmm. ne bileyim ofis aralarına gidersin hoca nerede araştırırsın böyle 2 puan için şey yaparsın ya böyle iki hafta uğraşırsın. Evet. Ya onun gibi bir seviyeye indirgediler gibi geldi bana. Tamam mı? Yani o iç ilişkisini ben çok yüzeysel yaşadım ve iritedik şekilde hep vardı. O şeyi çok, çok verem alamadım. o konuda. Ben tam tersi hatta çok bana yani öyle geldi en azından. Ha çok böyle arka planda o gidiyormuş gibi geldi. Yani açık açık da hiç söylemiyor Onu açık açık söylemiyor ki hiç. Yani böyle çok yumuşak evet, bir şekilde alttan gidiyormuş bana gibi Bana sürekli böyle şey white noise gibi hep orada tamam mı? İrite ediyor. Yani senin motivasyonun belli tamam mı? Ve sırf buna yönelik böyle gereksiz hareketler yaptığını görüyorsun. Yani ben o yani benim ben çok hoşuma gitmedi ya orada bir takım var panişre karşı Ondan kadar. sonra e, ve paniş işte kurtarmaya çalışıyor zatenten işte o... ya kendi kendi şey için e, kendini kurtarmak için yapıyor ya yani herkesin yaptığı şey aslında orada şey e, Foggy dışında ki orada yani evladım şey yazık davayı almak istemiyor <gülüyor> alıyorlar kucağına bırakıyorlar tamam mı evet. İşte e, Kerim geliyor işte aslında Punisher o kadar da kötü değil diyor. Bunu savunmalıyız vesaire falan filan. Ne varsa bütün yüklerini Fogge'ye atıyorlar ve bunlar siktir olup gidiyor. Öyle değil tabii Kerim Bayağı bir çalışıyor maksimum Kerim çalışıyor ama orada Punisher'lı değil. Yani Punisher'ı kurtarma derdi. Punisher'ı kurtarmak ama değil. Kendini kimse... kurtarma. Aa, yani o çok şey... Ha, orada ben çok bencil davranıyor tamam mı? E hepsi ve... çok bencil davranıyorlar. Ya, Fogge davranmıyor işte. Fogge Valla, davranmıyor. Evet, diğerlerinin bencilliğinin altında evet. kalıyorlar ki. Evet. Ama hani o noktada hani mahkemeyi alıyorlar, veriyorlar. Tamam evet orada bir sorun var ama Keran'ın da yine aynı çabayla orada devam ettiğini söylüyorum. Ya orada biraz. pis bir motivasyonla Matt çalışıyor. çok komik durumda kalıyor orada. Yani, evet, zaten, yani zaten, zaten yine işte bu sezonun en büyük problemlerinden biri olarak hakikaten adamın bu hani bütün gerçekten direkt yani biz alalım dediği davayı ve çok zor bir davayı sonra bırakıp gidip ondan sonra da bir de en son hani Frank Castle'ı konuşmak için onu getiriyorlar ya. Hmm. Bir de orada karakter atıyor falan. Bilmem ne. Böyle hani gerçekten insana gıcık e, liseli çocuk gibi davranıyor dönemlerde. Bence Matt oralarda gerçekten. Matt, ö, şeyde tabi ki. de kazık ikinci atıyor. İkinci perdede çok gıcık ortağına bir kazık atıyor. kerim Page kendi motivasyonlarıyla hani daha yani gerçekten iyi bir şey yapıyormuş gibi onu şey yapıp e, ambalajlayıp onu da Foggin'in kucağına bırakıyor. Falan filan. Yani orada bilmiyorum. Yalnız Yazık ben şey sahnesinde acay oldu acayip etkilendim ya. Hangi sahne? Bizimki Fisk'le konuşmaya gidiyor ya ha. ondan ha. sonra hapishanede herif Herif x'inlendirdiğinde adam ona nasıl şeyleri açıp bir giriyor buna. Abi orası o o sahne ama çok güzel. Ama ikinci kez Vanessa yani. dediğinde onun olacağını hepimiz biliyorduk. Ya ama <gülüyor> sen şimdi hepimiz biliyorduk ama adamın adamın hakikaten bilmiyor olması ve orada yaşadığı şok çok güzeldi zaten. Bu arada o sahnenin yani hemen yani arkasından. İnanamıyorum böyle ya. Siktir sen de bu sahneyi konzu ediyorsun da. Hani o nasıl evet ne var? <gülüyor> Gerideki abi var. Olamaz. O, o, o, o sahneden sonra şey var. Eee. Şey, özel havalarında işte uçak ha. ondan sonra işte ha. şey gözlüklü işte kız, kadın geliyor. Ben onu acaba Vanessa mı ben döndü Vanessa mü acaba paylattım. falan hmm. dedim. Hmm. Ondan sonra elektra çıkınca Hee. dedim ama Eşim. Vanessa olsaydı çok iyi olurdu o sahnede. Ama herifin yani o sahnedeki böyle surat ipadesi yaşadığı dehşet anı Ondan sonra inanılmaz yani. Çünkü çok hazırlıksız. Verdi. Özellikle ikinci masaya vuruştan sonra bayağı Çok hazırlıksız yani. yakalanıyor çünkü. Evet, evet. yani Acayip hazırlıksız yakalanıyor. Ve hani şey özgüveni olduğu için hani fiski içeri attım ben. Ondan sonra seni indirdim. Haha, bir daha da indiririm falan. O özgüven bir anda böyle <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ona da çıktı. Hani ben canını zor kırdı. bir çıkıyor. <gülüyor> Titreyerek evet. çıkıyor ya. O, o, o sahne çok iyi yani. Ama şey de çok önemli. Bu herifler sürekli dayak yiyorlar. Evet. <gülüyor> tamam mı kimse de çıkıp <gülüyor> Dayı yine dayak yemişsin evet. demiyor. Yani ağzı burda. Diyor, diyor da. Diyor yani, işte. diyor. yani tabii Castle'da öyle bir durum yok ama şey en başında konuşuluyor ya Kerim bana sorup duruyor. Evet. Sarhoş olduğunu söylüyorum. Diyor. Ama yani mesela hiç, şey hiç, hiç çok önemli ki Kerim'i çağırmış oraya. Hı -hı. E, sana bir şey söyleyeceğim deyip Hı -hı. devlet olduğunu söylediği en son sahnesi Hı -hı. var yani. Zaten dayak yemiş geliyorsun oraya e işte yani, yani oradan gel, çıkarıp derde, derde o şeyi göstermeden bile Kerina sen o kadar da yediğine göre nerede yani Hayır, ne içiyorsun dün de düşüyorsun denir tabii insana her akşam her akşam de. ne içiyor cıktı bu kadar kim bir sahnede gidip sarılacak sarılacaktı neredeyse Kerina derde evet, olken tabii. iyi misin hmm. son kimsin <gülüyor> <gülüyor> iyiim de sana Ne? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> hani ya ya da, zaten bence hani Keren'i baya bir salak yerine koyuyorlar yani iki sezon boyunca böyle bir şey ki yani araştırmacı evet. gazeteci <gülüyor> gidip, gidip tek yani. seferde Blacksmith'i bulan evet. Blacksmith'i bulmuyor ama tabii bu arada o salak gibi şeye gidiyor. Bulmuyor ya. da yani oraya bu gittiğinde şansı yaver gidiyor gene klasik bir şekilde evet Aa, yoksa sen Blacksmith misin? ay Allah kahretmesin evet yani ben her şeyi geçtim de ben o Mad Murderdan Ninjalar'dan da kimisi çok uyuz oldum ben onlar. O Niye? o manta kalbinini duymuyormuş ya o yüzden dayak yormuş Ninjalardan. Evet. Ama sonra öğrendi kılıçları dinlemeye başladı. Ya o DJ mesela Ya zaten, o zaten Ninjalar, ne mallar lan. Ona anlamıyor musun kılıcın sesini duyduğun gerizekalı? Daha ya, kılıcın sesine gelene kadar zaten üstünde heriflerin kıyafeti var tamam mı? Haşırışır. Tamam. Hışır Her şeyini duyuyor olması lazım. Hadi kalbini duymadın. Nefes alıp verdiğine stik söylemeden önce duymuyor muydun? Düşünemiyorsun. Tabii aklına tabii. gelmiyor oğlum. Aklına gelmiyor oğlum? Duyman lazım. Nefes alma sesi ya senin... Ya adam belki fokus olmuyor. Çünkü bıçaklara, kılıçlara fokus olmuş. <gülüyor> Nefese fokus olmak aklına gelmiyor. Hadi tamam. Geçtim. Geçtim. Bak. Birinci sezonda tamam mı? A World On Fire diye bir bölüm var. Herif görüyor zaten. Evet doğru. Doğru. Bu adam görmüyor değil ki o kadar. Görüyor zaten. Ama yine de şeyle görmüyor mu işte bir yarasa gibi görüyor. Hay istediği kadar yarasa yarasa gibi görsün. Sesin kaynağının nerede olduğu önemli değil ki. Ama işte herifler ses çıkarmıyorlar oğlum. Hayır. Heriflerin çıkarması önemli değil. Ortamda ses olduğu sürece herifin görmesi lazım. Bak Kerin Kerin'in evine keşifim varsa görmesi lazım. Hı -hı. Evet. Kerin'in yani evine gidip Yani şey bak. yapsa görür. Sonsu... Elini elindeki çubuğu demire vursa. Ay, kendi kendi, yürüyor de yürüyor. Yani. kendi Hı -hı. kalp yürüyor. Yürüyor. Kendi kalp sesinin yankılanmasıyla ya bir. hani hani daha iyi anlatmak anlamında söylüyorum. Şimdi kalp Hı -hı. sesinden görüyor diyemezsin. Yani çubuğu vurdu mu? Keşifimden. Ee, mesela o vurduğu tarafa görmesi lazım Öyle mesela. Diyor. Bu bu geri zekalı. E, Kerin'in yani son bölümde kaçırıyorlar ya. Hı -hı. Evine gittiğinde duvardaki bıçak izlerini nasıl görüyor? Evet. Bıçak dizi, değil mi? Bıçak evet. Izi var evet. İki şey, tane böyle ha, bıçak o, izi var ya. O, o. Aha, Duvardaki evet. kılıç izleri nasıl görüyor? Hmm. Kılıç izlerinin kalp seslerini mi dinliyor? Ben bu diziyi sevdim bu arada biliyorsunuz değil mi? Çok ben de seviyorum. Ben de çok seviyorum. Çok ha, de cim de cim çok yani. Diziyi biz de çok seviyoruz da, bilmem Sen sen sevdiğine şey yapar. <gülüyor> evet saçma doğru hakikaten onu düşünmedim ben de. Ya bu İrfan herifin görmüyor olması imkansız yani bu Elifeye. Ne diyeyim? Çünkü herifle merdivenliysen yani? merdivenden koşarken bile biz bile duyuyoruz ninja Ne, şey, ne diyeyim sana? Bir şey diyemezsin çünkü dencek yani, bir şey yok. Diyecek bir şeyim yok. Ama bence orada daha komik şeyler. Şimdi ben bir kere benim e, Japon fascination'um e, şeyde kaldı. 90'larda kaldı. Ya yani ben o yüzden sıkılıyorum bunlardan artık. Yakuzaydı, şey ninja'lardı falan. E, o yüzden bayağı bir baydı benim hand. Ama onun dışında da şeyin kılıçlı adamlara karşı elinde hiçbir şey olmayan bir adamın dövüşmesi de beni çok irite etti mesela. Çünkü bayağı kesici. Yani sonuçta adamlar şey katanalarla giriyorlar buna <gülüyor> değil mi? E bizimki taka, taka taka taka vura vura zaten saçma bir yandan da. Yani her şeyiyle saçma. Olabilirmiş gibi değil. Ye yenemezmiş falan gibi. Yani her bilmem. Ya işte, yani Ninja nice meselesi her yönüyle bence biraz uh... Şehisanesi o yüzden çok güzeldi. İlk Punisher'la kapıştıkları saniye çok ben güzeldi. İnanılmazdı onlar mesela. Orada çünkü gemi silahla hmm. sürekli oradan atış ediyor, buradan atış ediyor. hani hmm. e, bayağı Bir sonraki bir... falan da öyle. Bir de mesela Punisher'la ilk karşı karşıya geldiklerinde şeyi çok şu görüyorsun. Bizimki normalde vurduğunu düşürüyor ya. Hı -hı. Düşmüyor. Durmadan ayağa kalkıyor Punisher'ı tekrar ve hakikaten güzel bir ritim şey Saniye çok iyiydi. Ateş ettikleri sırada dövüşüyorlar ya. Aha, aha. Oralar falan da çok e, güzeldi. Bir de yani ben benim tabii Punisher'ın da hani e, bir Kahraman olmasından ötürü e, Daredevil'la bir denklik söz konusu evet, evet, olması evet. gerekiyor. Oradan Fakat oradan oradan oradan. mantıken eğer bu herif her şeyi duyuyorsa tam da Punisher yumru atmadan önce neresine ne geleceğini bilip tam kaçabiliyor olması lazım. Ve Punisher'dan çok ağır dayak yemiş olması da e... Çok ağır dayak yemiyor ama. Ya. Çok Yeni ağır dayak, dayak yiyor. Bayılıyor. Birinci de vuruyor adamı bir kere. Bir Hayır, yani kafadan yiyor. O yüzden yiyor hani dayak kere. yiyor denemez. İkincide de, de kulağı duymamaya başladığı için... Yenebiliyor Hayır. Onu. O ilkinde zaten aşırı dayak yiyor. Ondan sonra işte kurşun yiyor. Ya bence o biraz onu arayı şeyle kapatıyorlar diye düşünüyorum ben. Şeyin saygını da değil gibi bir de körlüğünü düşünürsek o durmadan silah sesleri falan Panişır'ın oraya buraya atış ediyor olması herifinin dengesini belki bozuyor olabilir. Bir de yani heriflerinde silah var. Normal bir dövüş gibi olmuyor onların dövüşleri zaten. O arayı öyle kapatmış olabilirler diye düşünüyorum. Ama yaptıkları tam senin söylediğin şeydi tabii ki. Sonuçta Panişır da Panişır Punisher olduğu arada, için hı. bir denge kurmaları gerekiyor. Orada bence senin e, istediğin değer de bu. 6. Ee... sezondaki değer de bu. <gülüyor> <gülüyor> Benim istediğim Daredevil... Yani, Daredevil daha bence gelişecek diyorsun. Gelişmiş, geliş, gelişmiş Daredevil'a. Level 28 Daredevil. Yani, yani Smallville'de Superman'in 10. sezonda uçtuğunu düşünürsen <gülüyor> <gülüyor> bence gayet iyi gidiyorlar burada. daha yavaş yavaş yani sakin sakin. Bilmiyorum yani benim istediğim bir Daredevil yok ben buna Oğlum, karar ver. Oğlum herifi öğreten gerçekten. kimse yok Sıkıcı ama bu yanda düşünürsen. Evet ilk sezon bunun eğitimi daha tam değil falan dediler gittiler. Sonra ikinci sezon eğitim meyitimi veren Eğitim çıkmadı. veren yok bir şey yok. Herif hep kendi, kendi kendine öğrenecekti ki bunu. Daredevil'a. Stik şey diyor ya hani eğitimin ortasında çekip bitti bu herif aslında tam şey değil anlamda değil. Hı hı. Yani. Kendi kendine et çık i̇şte Kendi kendine, eğitir, kendine dana gibi diye. dayak yiyor tabi. E, yani çünkü <gülüyor> çok normal. Herif yani işte çok sağlam dayak yiyor. E, Herifin işte sesini, sesleri sesleri şey, nefesleri duymasını istiyor güzel oyna. O da çok çok büyük saçmalık yani. Niye lan, use the force. Yani. <gülüyor> ya o bence seyirciyi gerizekalı yerine koymaktan başka bir şey değil yani madem kalp sesini dinlemedin sen kılıçları dinlemeyi akıl ettin ama nefeslerini dinlemeyi akıl edemedin ve sen avukat olmuşsun falan ya bilmiyorum sen de herkesin bestekleriyle bu işi getirip duruyor o kadar ama bak şey savunma sen... avukatının zaten böyle açıkları bulup savunması gerekmiyor hmm. mantıkken işlerin temelinde Olan şey bu. Yani loophole bulmak. Tamam Nereden sıyrılır? Işte hangi kozu kullanabilirim? Buna şey diyoruz. Yazarların sonra yeri geldiğinde işlerine göre olayı manipüle etmesi. <gülüyor> Ya sonuçta bu bir Marvel dizisi değil mi? Yani Marvel filmlerini falan siz bu kadar Didikliyor musunuz? Çünkü didikliyorsanız Önümüz Marvel bununla geçiyordur sonra evet, yani Bu filmden hani bu kadar cırcırladığımız şeyler Bu diziden diğerlerinde bunun 30 katı 40 katı saçmalık işte bak, var bu, durmadan Ama bu diziyi niye bu kadar e, didikliyoruz? Çünkü bu dizi daha farklı bir tonda Ondan sonra daha ciddi bir iş yapıyor. Ama gene de baş roldeki karakter kimyasal bir şey gözüne sıçradığı için garip bir görmeye sahip olan falan bir karakter değil mi? Evet. Yani şimdi o nokta orada olduğu sürece Sen orada nefesini bilmem ne onun hiçbir süre arkasına da saçma sapan şey yazılır. İlk karşılaştığında Hayır. beceremez de ikinci de becerir de bilmem ne de diye ama yani o ister ister mesela şey e, Evet. Neyse din, din, din devam ediyor Hayır. yani. Bir bir e... <gülüyor> Dünya oluşuyor tamam. Mı? Sen bunu ilk oluştururken belli esnekliklerle oluşturulduğunu kabul ediyorsun tamam. Mı? Evet. Yani şey gibi e, yani Süpermen varsa Aquaman'ın da olabileceğini kabullenebilirsin tamam mı? Evet. Fakat Süpermen'in atıyorum e, yani niye Süpermen'e gerek? Süpermen'e girmeyelim bence. E, sen o esnekliği kıran bir şey gördüğün zaman bu adam bunu daha önce yapabiliyordu da şimdi, şimdi yapamıyor. yapamıyor Ondan sonra olunca o zaman biraz şey oluyorsun. Dünya yaratıldıktan sonra kurallar kırılmaya başladığında sorun çıkarıyorsun. Evet. Haklı olabilirsin. Doğru. Ben dediğim gibi ama belki de işte zaten ninja meselesine hiç girmediğim için... ...bunları falan da hiç umurlar O sahneler bitse de konuya gelsek diye bekliyordum. Orada <gülüyor> de pasforut yapmışlar. <gülüyor> Yok yani ama hakikaten... Ha bir de yazık passport lan bu ninjaları. Ona Bak. saygı duyuyorum. Yani çünkü sevmediğim halde... ...o ninja hikayesini hiç sevmediğim ve hiç beni etkilemediği halde... Ama karyografiler güzel yani. güzel bilmem ne falan... ...işte elektronun karakteri güzeldi bir şeyler... ...bunu bir şekilde bana izletti. Ama hakikaten şey diye bekliyordum yani... ...bitse de asıl meseleye dönsek. Ben ninjalara vesairelere çok üzülüyorum. Şimdi... Niye diyeceksiniz? Çünkü hani sokak serserisi olsa eline bir tane silah ver tamam mı? Hani bu herif Rusya'dan dün gelmiş olsun. O yine silahıyla sana, seni tarayacak. Görevi o. Evet. Ölür ölmez. Ya herifin şey katma değeri küçük tamam mı? Bir ninja yetiştirmek kolay mı yani? <gülüyor> Elifler hayvan gibi yetişmişler. Bir bak, de aslında orada bir de insan hayatı konusunda inanılmaz güzel bir noktaya bak, geldi. Kerifin katma değeri düşük mu? <gülüyor> adamın ya. asıl bir de yani robot olsa fark etmeyecek musun? o sokakta AK 47 ile gezen herifin. Bence oğlum, üzücü olan bir de ne biliyor musun? Bu adamlar bir de elektriği onun şey seviyorlar sayıyorlar yani <gülüyor> ama elektriği <gülüyor> öldürüyor. <gülüyor> evet. Yani hani abla biz seni istiyor aslında biz senin için buradayız. <gülüyor> onu sokuyor çıkarıyor falan. Yani. Evet onu ben de düşündüm bir yerde gerçekten kadın baya bir deşiyor bütün bunlardan önce Black Star olayı oluşmadan önce o delin başındalar ne ne duydu bilirsin delin başındalarken. hançte işte, ne o şeyin annetin adı unuttum şeyin nice kapı mağaraki. Yok yok. Son, sondan önce. Sonda kadın çıkıyor ya, ya milletin. O ayrı, onu geçtik. Ben şeyi söylemeye çalışıyorum. Son dövüşte? Son dövüşten önce e, bir yerde, hayır benim, söyleyeceğim, benim söylediğim tamamen farklı. Elektra'yı ölümcül yar yaralıyorlar. Gönel elektra'yı evet, istedikleri evet. halde. O deliğin Doğru, başındaki evet. dövüşler, kılıc, o yüzden Kareyi bazı şeyler yerine oturmuyor. Yani Ondan sonra zaten orada şey... Ölüsü de, ölüsü de şey ha, fark. Ben öleceğine öleceğine öleceğine fark etmiyor Tabii nasılsa ölünce fark etmiyor galiba. Ölümce de üzülüyor sonunda ama bu baya bir geriliyor kendi <Gülüyor> kendine. <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> Bayağı ya bir işte işleniyor. Uğraştırdınız mı? <gülüyor> yani. O yüzden de gerçekten de böyle de şeydi, Bazı <gülüyor> şeyler birbirine oturmuyor yani. Onu öyle yapıyorlar. Sonra stik debeleniyor, kadını kurtarıyor. Üç gün sonra da tam o zaman gidin öldürün diyor falan. Mesela şey, e, o çocukların kanları çektikleri çocuktan ne ayakta? Çok gereksizdi onlar işte. Yani bu kadar nanay mitoloji yapmamak lazım ya. Arkasını dolduramadın, saçma sapan. We orada... are legend. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Neydi abi onda? Yani o, o, o, şey... Niye mesela onlar isteyerek kan veriyorlar ben anlamadım mesela. Ya onu bilmiyorum da işte Değil o kült falan evet. kült abi. mantığı işte. Delik neydi? Yani Deliği de açmışlar öldürüyor. Biraz delik komediydi falan. İşte diyorum. Yani hiçbir şeyin sonu gelemiyor zaten. Ama zaten bu tarz mütevcilerde de gelemez. Çünkü mantık almak Hayır bir de tabii şeyde sıkıntı Hayır, oluyor. Bu kadar ayağı olman. yeri basan ondan Hı -hı. sonra bir e karakter yapmışken Hı. adamın yani yaptı, adamın, adamın seviyesi ondan sonra Suçlu, vur kafasına. Suçlu, vur kafasına. O adamın seviyesini bir anda mistizizime doğru çıkarttığın zaman bir de kime vuracağını, de yani neye vuracağını Yani Fisk de, çok pardon, Fisk de öyle bir karakter, Punisher de öyle bir karakter. Adamın evet, çevresindeki evet. karakterler de ayağı yere basan karakterler. Evet. Sen bunu bir anda Elektra ile beraber değendi sokup tamamıyla farklı bir, evet. yani Supernatural'a giriyorsun mesela yani bir anda. Yani yasalar şeyinde ondan sonra <gülüyor> e, yargılayamayacağı bir düşman getirmen çok şu aşamada saçma, çok erken. Yani? Sonra. ya Hep böyle hani şey muhabbeti vardı ya dizlerde. İşte Darkness is coming falan. Karanlık geliyor. Karanlık A, gelir der. Beşinci gelir, Beş sezonda gelir yok karanlık. Beş sezon o karanlık gelir. <gülüyor> Abi biz bir da, gelemez falan. Öyle yapsalarmış. Altın yani. sezon işte hala Winter geliyor. Gele, gelemedi. <gülüyor> ya, <gülüyor> hani ne bileyim <gülüyor> Buffy'deki Hadi gibi falan yapsalarmış. Yani, Buffy'de de beklensin. Birinci sezonda doğru çocuk gelecek, yapmış öyle. olsan tamam mı? Evlenmiş olsan Winter adında çocuğun olabilirdi yani şu evet. an. Game of Thrones'a hiç girmiyorum ben son sözünden nefret etti miyim? Yani şey ıı, evet yani orada da bir problem var. Hakik var bir problemler ama genel olarak seyrederken zevk. Aynen öyle zevkle seyrediyorsun de çok, bir yandan. E, keyif aldım izlerken ve yani hani bir şey dizi anlamında bence tabii e, farklı e şöyle kalitesi söyleyeyim. var. Kesinlikle. Sırf dizi olarak da değil. Ben artık mesela Marvel filmlerini de izleyemiyorum çok fazla. En son hı. işte Deadpool'u izleyip çok sevdim. Hı hı. Ama diğerlerini hiçbirini izleyemiyorum. Sıkıldım hı hı. artık. Hı hı Aynı hı hı şeyi hı hı tekrarlayıp hı. duruyorlarmış gibi geliyor. Bunu çok büyük zekre seyrediyorum mesela. Hı hı. Jessica Jones'u da çok severek seyrettim bu arada. Yani o yüzden kesinlikle bence bir özel bir yeri var. Bu arada şeyi de acayip bence takdir etmek gerekiyor. Marvel'ı bir noktada takdir etmek gerekiyor. Aynı evrende hı. geçirtebildiği için Ondan sonra bu şeyi, dizileri. Ondan sonra ben takdir etmek gerekiyor. Yani tek bir şeyle sonra aynı evrende olduğunuz zaten hani arkadaki Battle New York sonra e, gazete küpürünü görmenle e, e, bunu aynı yerdeler sonra demek yeterli oluyor mesela. E, hani bunu çok fazla işlemiyor belki ama en evet. azından bunu yapıyor bile olması bence bence evet bir şeyleri kafayı oruklarını gösteriyor aldım yani e, bu, bu da önemli sonuçta adamların yapmak istediği şey yani sinematik evren veya işte o evren kurma olayını ondan sonra desteklemeleri bu şekilde e, benim çok hoşuma gidiyor ya yani bunu planlamak çünkü önemli ya yani. bunu planlamadığın zaman ondan sonra bazı şeyler yani tamam oturup izlersin derdi de olur kendi başına çok güzel zaten herhangi bir şeye ihtiyacı yok ondan sonra Marvel'in sinema tarafına da ihtiyacı yok e, ama yine de e, Bilmiyorum. O arka planda da bunlar oluyor ya. Sinema'da gidiyoruz Kaptan Amerika izliyoruz ama arka planda da adam işte şehirde bir için Kitchen bölgesinde ve kapışan bir mücadele veren başka kahramanlar da var. Şeyini güzel oturuyor kafanda. Hoşuna gidiyor insanın. Ya Hand muhabbetine geri döneceğim ben de. Ee, <gülüyor> Bu Hand'i takmış. <gülüyor> bir kolay kolaya yetişmiyor çünkü. <gülüyor> <gülüyor> ee, neyse o değil de Hand'i büyük ihtimalle şey için de yapmış olabilirler diye düşünüyorum. İşte Iron Fist gelecek. Evet evet değil mi? O da varmış doğru. Şimdi hani bütün ha kırdın. Hayır <gülüyor> sadece kutusunu devirdim. Şimdi en bariz bir şekilde süper gücü Iron sahip olan gelecek. ha ayrı ne? Ayrın fest. Ha şimdi dört tane karakter ya bunlar Defenders'a. Jessica Jones olacak, Luke Cage olacak, Daredevil olacak, Iron Fist olacak. Hı hı. Şimdi biz bu üç Ayrın fest içindeki üç karakteri gördük. Hı hı. Az çok nasıl portrelenceğini de biliyoruz. Ve aralarındaki Iron Fist şey, e, aya yere basmayacak bir karakter. Tamam mı? Çünkü bildiğin işte e, klasik e, Orientalist Amerikan e, hmm. perspektifli işte adam uzak doğuya gider. Nepal'de işte e, dövüş ustaları eğitilir. tarafından eğitilir. Ondan sonra seçilmiş kişi olduğunu öğrenir. Geri döner hikayesi çünkü Iron Fist. Ve şey, e, şey gibi sen söyle. Iron Fist'in gücünü de veren böyle bir e, eterel bir şey var. E, boyutlar arası süper evet. bilmem ne falan. Yani bir, bir jenerasyonda yalnızca bir Iron Fist olabiliyor. Bu işte, i̇şte. jenerasyondan <gülüyor> jenerasyona aktarılan bir güç. Sonunda izleyemeyeceğim bir Marvel Netflix tamam gelebilir yani. Hani buna bir ön hazırlık yapılması gerekiyor. Çünkü en bariz şekilde süper güce sahip bir elif. feri hmm. yumruğu. Alevlenecek mi, alevlenmeyecek mi bilmiyorum. Ama Iron ile işte kapı delen, şey duvar delen, işte e, adam döven bir adam yani. O yüzden biraz böyle mistisizme falan bir ön hazırlık yapmak gerekiyordu herhalde. Tabi tabi. Bir şeyler düşündü abi. Ulan ama... Orada bir Nepal'e gönderelim ya. <gülüyor> <Eğitim> <gülüyor> bir öğrensin gelsin, Eğitim tamamlısın. <gülüyor> ama e, John Bertal çok güzel adam dövüyor. John Bertal iyi adam dövüyor. Ben o hapishane sahnesini çok seviyorum ya. Yani. Hmm. Ha, bence herkes şey diyor ya bu e, apartman boşluğu sahnesi Yok. yeni koridor diyor ya. Bence hapishane evet bence de orası yeni koridor sahnesi çok bence başarılıydı. Ama o apartmanın başında da acayip çekmişler. Yani. O da çok eğlenceliydi ama. Hani eğlenceli. Değil ben teknik alan <Gülüyor> yani Aa, çok evet, iyi evet, çekmişler. Evet. Yani tam da üç sahnesi için ama Herifin nasıl bir kamera kullanımı yaptığı sonra göt kadar yerde baya hmm. rahat çekim yani şey GoPro anlıyorsun. Çektim. Evet evet. evet, evet. Çok güzel çekmiş ama yani güzel bir şey kullanmışlar. Ya Kim bilir orada kaç kişi e, felç geçirdi. <gülüyor> Sen ne diyorsun? <gülüyor> ama tabii... Abi 3 kata aşağı atıyor herifi. Ha. Orada hadi ölmedi diyelim. Çok at. bayağı dövüyor bayağı canım. Bayağı orada felç falan Hı. geçirmiştir Değil, yani. Sakat bırakıyor herkese canım yani. O bir şey. Yani şey de tabi artık 3. sezonda Yine koridor sahneleri görmeyiz ziyaret ediyorum. Yani ne kadar şey çıkıyor. gibi yaptılar. Ben de yani aslında ben güveniyorum. Cezayirler kötü değil bu dizine. Yani, yani dar yani... dar yerde anasın şey dövüş sahnesi çekmek evet çok e, zevkli Geride oluyor. Nasıl ama nereye kadar yani? Hayır ama dar olması e, önemli çünkü geniş alanda bire karşı. Onu çok ben de insan anladım da işte tamam da hem karışık oluyor. Bir defa yaptın zaten. Yani nereye kadar diyor onu diyor işte. Ya bu adam bire karşı 30 insan dövüşmeye devam ettiği sürece onu yapmak zorunda olabilirler. Hmm. Taktik açısından da önemli. Evet. Çünkü 30 taraftan gelenle dövüşmekle tek taraftan gelenle teker teker ilerlemek mantığı insan hmm. demeye çalıştı. O. Bir de onu çekmek anladım. de zor. Yani son bölümdeki çatı sahnesi yani çamur gibiydi aslında oradaki dö elektrikli dövüşleri. Belli olmuyor çok fazla. Tabii. Arada sırada işte teke tek nobuyla işte Daredevil'un dövüşüne kesiyorsun da orada bir aksiyon görüyorsun. Arka tarafta kaç tane adam kesiyor? işte ne yapıyor elektrik Görmüyorsun fazla. Ki tek başına temizliyor hepsini. Evet, evet. Öldürüyor yani. O kadar öldürmek kötü elektriği. Tamam. Ama bu seferlik tamam. <gülüyor> ne nedir? <gülüyor> <gülüyor> ya bunlar beni sevdikler için ölüyorlar. <gülüyor> <gülüyor> ben bir şey yapmadım. Gelip anlıyor. Ama o hapishane sahnesi hakikaten çok iyi sahneydi. O çünkü orada hayatta kalma sahnesi yani. Evet. Tabii, tabii. Çok Oz'dan alınmış falan gibi bir sahneydi yani orada böyle. Bayağı Oz'dan bir, bir bukle <gülüyor> sahnesi. Ondan sonraki Fisk'le olan diyaloglar da çok keyifli. Evet. Hem dövüşüp hem diyalog yapmalıydı. Ben, ben yani John Burton'un hakikaten inanılmaz bir karakter çıkardığını ortaya düşünüyorum. Yani herifin duygudan duyguya geçişleri falan da çok başarılıydı zaten. Yani şu anda biraz da e, Punisher'ı empatik diyeyim tırnak içinde çok zor tabii ama gösterip de onun üzerinden bir şeyler devam ettirmek isteyeceklerse bu adam sayesinde yapacaklar. Çünkü normalde bu karaktere empati duymak falan zor yani. Götçük. <gülüyor> ama yani gene de Aref'in böyle o şey e, Karen'la hastane sahnesi ve asıl tabi mezarlıkta Daredevil'la sahnesi falan gerçekten çok başarılı sahnelerdi hmm. yani. Evet yani karakterlere karşı empati duymam mümkün değil. Ya, ya, işte. ya orada yani duyuyorsun ama işte e, şey karşı. <gülüyor> Saygın karşı. Duymuyor. Empati duyuyorsun. Çünkü yani şey Abi ekmek çarsan herif seni öldürecek bir herif yani. Hiç öyle vermiyor. Hayır ben ya. ya. Yani yani bence o noktaya o, o noktaya vermeyeyim. kadar geldi yani. O ya, noktaya getirmişler herifi. Yani panişarı bence Adamın işlerken. Sınırı yok <gülüyor> yani. Sınırı var. Yok abi sınırı nedir? Filmde sınır yani dizi sınırını gördün mü herifin? Adam işte şey, hastanede Kerim'le diyor ki, diyor ya hani sen aslında oradaydın ama O da bu arada tabi buzlu şey camın edin. arkasında Kerim'i gördü de vurmadı da tabi o da evet. çok yalan. Ya bu o arada. da bullshit yani. Ama adam, ama elinde şatkanla gidiyorsun lan. Nasıl? Herif şatkanın gömleği de dağılanmış o. Adam öyle. <gülüyor> yani, <mi gülüyor> ama adam? kimseyi vurmuyor Hani bu evet. Devil'ın kimseyi öldürmüyorum bullshit'inin aynısı yani. Adam mafyanın peşinden gidiyor gibi gözüküyor şu anda. Benim gördüğüm bu dizide. Evet. Ben de görüyorum. E, e, insanları evet. öldürüyor sadece. Yani yani. Tamam. Falan da Ama son yani, yani neticesinde bu herifin e, şu ana kadarki öldürdüğü ve yaraladığı insanlar arasında hak et yani e, panişlerin gözünde bunu hak etmeyen kimse yok. Tamam. Yani bir ke, e, bir e, şey casualty olmadı. Hepsi ağır suçlardan. Tamam işte şey sınırını ha. göstermiyor ona Yani adamın hak etme e, mantanın nerede başlayıp nerede bittiğini e, dizide göstermiyorlar. Şey göstermiyor işte sana. insan hayatını hiçe sayanları yani, öldürüyor. İnsan öldürenleri falan öldürüyor Hı. adam. İşte bu çok geniş bir şey. Ekmek çalmak kadar geniş değil ama. Yani ekmek çalıken Erif'in Tekin'in annesi kazada ölmesine de olduysa sen, mesela seni öldürecek mi yani? Adamı zaten hani ahlaki yönden çok başarılı bir kendine plan kurduğunu da ve onun peşinden <gülüyor> gitti söylemiyoruz ama Şey sıkıntı yani şey teoride sıkıntı ama pratikte çok sevdim e, bu konsepti. Herif adli dengesi yerinde değil. Yani diyor, evet. evet. Dizi bize bunu söylüyor. Bu karakterin adli dengesi yerinde değil. Gü çünkü... Güçlü duygusal bir şey diyor. Böyle, öyle bir şey var. Adamda. İyi de oluyor. Adam kendi kabul etmiyor ki. Kendi kabul etmiyor da öyle. Yani görüyorsun çünkü adamın performansında işte o e, mezarlık sahnesinde herif çöküyor yani. Ağlıyor işte kızımızın falan filan. Çünkü meğer işte o, o sahneyi Sürekli 24 saat yaşıyormuş o adam kafasında o anı sürekli yaşıyormuş. Yani yaşıyor bunu... ama onu unutmamak için yaşıyor. Hayır hayır. Hayır diyorlar ya. Yani şey, hasar hasar gördüğü hasar için. Ben koşuyor ya, ya. Bence o bullshit o da abi. Yani ya adam olsun veya olmasın. Ondan sonra o elif zaten ben her şeyi bilerek yaptım dediği barut çağırdı. Sahne var. Ve adam her e şeyi bilinçli yapıyor. yapıyor. Yani. E tamam işte. Bilinçli bil yapıyor ama o bilinçli yapmasının sebebi işte sürekli olarak şey ya yani şey gibi aslında ben orada haosa benzetiyorum. Yani herif sürekli acı içerisinde hastane mesela. Hmm. Yani orada o ilacı alma ya da işte uyuşturucu uyuşturucuyu kullanma ya da ne bileyim tercih yapma sebepleri de adam bilinçli. Ama çoğu zaman da istediği kadar mantık çerçevesindeki karar alıyor olursa olsun o ağrıdan acıdan kurtulmak için yapıyor o da. Yani onun bir faktör olduğunu inkar edemiyorsun. Anladın mı? Adamın Normal bir insan olsaydı farklı tercihler yapardı diyorsun. Ama yaptığı tercihlerde düşünülerek yapılan tercihler diyorsun. Ee, yani bu gerekli miydi bilmiyorum. Ama e, pratikte bence işe yarayan bir şey. Tamam mı? Hı. Bu herif bir dahaki sezonda veya başka bir şekilde karşına çıktığında Hı. işte bu sezonda koydukları e, halini <gülüyor> kırarlarsa işte o zaman o karakteri kaybedeceksin Hı. ama. Hayır. Kırmaya kır... başladılar zaten bence. Tamam, o işte evi kına... yapmasıyla kırdılar onu. Hani ben... Yani daha da kıracaklar ben sana söyleyeyim. Çünkü çok yukarı çıkarmışlar e, karakteri. Ve mecbur kalıp yani mecbur kalacaklar çünkü an, hikayeyi anlatırken televizyon için dizi çekerken aslında bir noktada e, etik davranmak zorunda kalıp mecbur kalacaklar tamam mı? Aslında ve o zaman bu karakteri e, kaybedeceğiz. E, yani çünkü sen bu karakteri bu şekilde devam ettiremeyeceksin. ya. Yani bariz bir şey açık açık olan şey bu. Aslında ekşi romanda böyle bir karakter devam ettirebilirsin sürekli ama bir noktada nasıl Devil'ı e, hani bir yere kadar devam ettirip işte dizinin sonunda anasın, tamam kanka sen öldür ben bakmıyorum haline getirdilerse ya bu herif de bir noktada e, Mesela gidecek ne bileyim yani bir, bir herif birine yanlışlıkla aşık olsa <gülüyor> <anlatamadım>. <gülüyor> ve, karı, ve karı işte elektra gibi kadın çıksa mesela sıçtığın yani nasıl yani böyle bu noktaya getirebilir misin getirirler. Ee, ama hani sırf çelişki olsun diye getirirler ama şimdi o çelişkiyi yaşatırsam mesela o karakter gidecek yani. Yani bunu bence şu anda tartışmalıyım. Hayır bilirim ama aslında ben ailemiydi. o açıdan rahatsız oldum. Evet. adamı çok yukarı çıkardılar. Yok, yani onu... O yukarı çıkardılar yerden nasıl aşağı indireceklerini bilmiyorlar şu anda. Ya bence ona başladılar yani ben ailemin Sadece işte ailemin intikamını alan bir adam olmaktan çıkıp ben herkesin intikamını alan bir adama dönüşeceğim hı hı. moduna girdi. Tamam mı? Bunu işte ne bileyim senin sorguladığın şeyleri daha e, bir e, mantık çerçevesinde oturtacaktır diye tahmin ediyorum. Hani o bütün bu sezondaki derdi işte e, karısının ve çocuklarının ölümüne sebep olan 3 tane çeteyi yok etmekti. Yani biz, evet anladın tamam, o, o O olay bitti ya şimdi kafasında. Hı. Şimdi ben neye göre adam öldüreceğim, neye göre işte e, yargılayacağım bu herifleri diye düşünmüyorum. Mesela adli dengesi, o adli sonra... dengesi bozuk olayın da açtı mesela bence o, orada. Hani ailemin intikamı olayından ahli kurtuldum ben. Bozuk ya olsaydı olsaydı ben onu anladım da anlamadım. saatte boyunca onu mu düşünüyor yoksa düşündüğünde sanki o anda yaşıyormuş gibi mi yaşıyor? Ya yani sürekli o anı yaşıyor. Nasıl sürekli o anı yaşıp yandan bu anı yaşayabilirsin ya? Onu ben İşte o yüzden diyorum daha çok hissiyat olarak acaba birebir o anda yaşıyormuş gibi mi hissediyorum düşündüğünde gibi düşündüm ben ama neyse bu konuyu daha yani şey yapmayayım. Orada çünkü anlamadım yani nasıl yaşarsın o anı? Bilmiyorum belki yani, sürekli o, o, an yaşarken, yaşadığı, o, o anda yaşadığı acıyı yaşayın. sürekli i̇şte, yaşıyor. Aynı şekilde yani, aynı anda yaşıyor. Ben de öyle düşünüyorum. Öyle bir şeydir bilmiyorum. diye Bilmiyorum. Çünkü onu yaşarken bir anda hani, beni bir, vurmaya çalışmak falan zor yani. Hani, hani, gerçek bir e, psikolojik sorun mu? Bilmiyorum. Yani, araştırmadım. Ben de bilmiyorum. Öyle bir şey var mı gerçekten? Barsa da tanı, tanısı nedir bilmiyorum. Gerçi ama şey lobun abi. önüne gelen kurşunların genelde problemli kişilikler yarattığını biliyorum ben mesela da. Evet. Ama tamam yani evet bilmiyorum bende ne yapacaklar bilmiyorum ama ben hakikaten sonuna kadar adamın hikayesini büyük bir heyecanla izledim. Hatta dediğim gibi diğer hikayeler araya girdikçe de sıkıldım yani buna geri dönsek diye. Ve yani hani karşımda bir tek tabi Daredevil ve Jessica Jones var. Ondaki başarıları üzerinden de bunun bir şekilde yolunu bulabilirler diye düşünüyorum. Bu yazarlar açısından konuşurken veya işte Marvel ve Netflix birlikteliği bir hakkında konuşurken. Ama tabii bunun bu arada dizisi olur mu olmaz mı falan onu da bilmiyorum. Yok yani var herkes. Gerçi şu randımanda gerçekten adam bayağı bir ön plana çıktığı için bu sezonda yapabilirler. Baş edebilirlermiş gibi geliyor ama tabii umarım hakikaten senin söylediğin gibi öyle... Aşık olmalar mı? Aşık Olmaz. Bir tek ama şeyi mesela bu köpek hikayesi var ya hmm. bunun. Gerçekte hmm. de varmış galiba hmm. değil mi? Max. Hmm. Aslında hani bir, bir insancıl tarafı da var demek ki adamın. Çizmişi romanlarda de. falan. O yani yüzden de belki de onu bozmadan çok fazla şey yapmayı becerebilir. Yani tamamiyle canavarlaştırmadan adamı bir böyle hikaye haline getirebilirler belki diyeceğim Adam sadece. Adam var insancılığı Yani zaten de. Yani temelde de varsa ama evet. Senin söylediğinde doğru. Bu randımanla yükselirse de bir yerden sonra bir ilişki kurması zor bir karakter olur tabii. Kurmayacak. Kurabilir. <gülüyor> ya bence o kapı göz dalsın ya. Yok iyi dalıyor hakikaten. Hmm. Ben de eğlenmedim. Abi de dalsın değil. zaten adamın adı paniş <gülüyor> Yani yapması gereken iş o zaten. Empati ıvır zıvır yan karakterler verirsin. <gülüyor> adam adamla saldırı verin he. Saldırı verin gitsin. Evet. Evet, daha eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yok ee, ya, zaten sıçtık ya Çok ağızla sıçtık ya. Çok mu konuştuk? Konuşmuştuk ya. Bir saat falan konuştuk. He ee, bir saat iyi. Daha ne olsun? Derdalı sezon 2. E... Valla bence gayet güzel. Bizim böyle evet. e, laf etmiş olmamıza bakmayın. İnsan sevdiğiyle kalır. Çok sevdiğimiz için, evet. <gülüyor> sevdiğimiz için e, çok konuştuk üstüne. Biraz negatif konuştuk ama e, bence de yani ben özellikle... Peki ben sana şeyi yaşam. sormak istiyorum. Senin e, kişisel sevkin. E, Misal. Hmm. E, Daredevil'u yoksa şey mi? E, Jessica Jones mu? Ha. Ne Çünkü diye? karakter diye mi, dizi diye mi? Kız dizi diye. diye herhalde. Kız diye de demek ya? <gülüyor> Çünkü perspektif farklı. Orada baya ağır kadın <gülüyor> e, motifleri var. Bence ben şey düşünüyorum. Nerede yani normalde çizgi roman filmleri ve Kitapları da zaten öyle kadın karakterler de çok başarısız var bence. Hı -hı. Özellikle işte o Fen falan kaçmaya çalıştıklarında iyice kötü oluyorlar. E, Fen zaten ben... erkek kurgusu. Aynen öyle. Yani var olmayan bir şey yarattıkları için oluyor belki de. Ee, ama ben şeyi e, Daredevil'ın ilk sezonunda da kadın karakterleri beğenmiştim. Bunda da beğeniyorum. O yüzden hani bir kadın olarak Daredevil mı Jessica Jones mu gibi bir problemim yok. Çünkü ben Claire'ı da çok sevmiştim. Hı -hı. İlk defa hayatımda böyle bir şey. Mesela C.W.'nun falan... Hiç dayanamıyorum genel olarak zaten. Hmm. Ama erkek karakterleri de çok kötü. De, hani Kadın karakterleri falan berbat. Small ben. Neyse hiç erkek girmiyorum oraya. Erkek karakteri de kadın gibi o yüzden. <gülüyor> Neyse. Ee, ama bunda ben zaten hani hayatımda <gülüyor> ilk defa hem Karen'ı sevdim hem Claire'ı sevdim falan. Ne güzel diye izliyordum. Bu sezonda diyorum ya hiç beklemediğim halde Elektra'yı da çok beğendim. O yüzden hani bir kadın olarak Jessica Jones mu Daredevil diye bir seçim yok. Hayır hayır Jessica Jones'u da değerlendir diye soruyorum. Jessica Jones'u çok beğendim ben ama bence bunların iki farklı diziydi yani Jessica Jones bana dedektiflik dizisi gibi geldi süper kahraman dizisi gibi gelmedi. Hayır şey e, mesela e, Jessica Jones'un hikayesine baktığınız zaman hani işte tramva gören kadın hikayesi evet. ya işte e, yani, tecavüz edilen kadın hikayesi evet, aynı zamanda vesaire vesaire hani yani benim onu yüzeysel bir şekilde algılamam dışında bir şeyim yok hani bir bağ kuramıyorum çok fazla. Tamam mı? hani bir kadın perspektifinde hani hazırsan buradayken sorayım diye. Anladım ya bunun hakikaten çok fazla ben. Çünkü bak benim çevremde Jessica Jones'u beğenmeyen çok insan var. Gerçekten mi? Evet. Niye? Çünkü gereksiz uzatıldığını düşünüyorlar biraz işte. Bu da biraz üzüldü. Ondan sonra ne bileyim işte e, karakterin e, işte o ne bileyim derinliğini veremediklerini düşünüyorlar hani o travma gören ve hani güçlü olmasına rağmen tırsan kadın. Korkan kadın yani e, portresini beğenmemişler falan filan diyenler var. Yok ben çok beğendim onu. Neydi orada kötü adamın ismi? Kilgrave. Ha Kilgrave, Kilgrave. Kilgrave miydi? Yani Kilgrave aynı haltı herkese yediği için yani orada hani o bir, bir yerden sonra böyle EE gibi bir grup hmm. kuruyorlar ya erkekler falan da var içlerinde hmm. ve hepsi aynı şekilde tecavüz uğramış hissediyor. Yani fiziksel olarak tecavüz hmm. etmek zorunda değil adam zaten zihinsel olarak sana tecavüz ediyor. O yüzden hani e, şimdi buradan gireceğim öncelikle öyle kadın erkeklik falan bir durum yok, o tecavüz zaten cinsiyetsiz bir şekilde sürüyor. Ayrıca şey e, Jessica Jones'un Alt planda zaten bastırmaya çalışarak o travmayla baş etmeye çalışıyor olması o karakteri belirliyor zaten. Yani bunu çok açık bir şekilde sana göstermek zorunda değil. Zaten onu bastırmaya çalışırken çektiği paniği hissediyorsun. Ben çok başarılı bulmuştum. Bir kadın karakteri olarak değil ama bir karakter olarak çok başarılıydı zaten. Ama bir yandan da ama yani zaten o da hani sırf erkek olmak kadın olmakla alakası yok. Benim de direkt e, algılayabileceğim bir durum değil onun yaşadığı durum. Yani o yüzden hani evet bir kadın olarak böyle olsa kesin böyle olurdu falan gibi. Yani Eski Kajon acayip sorunlu bir karakter. Yani evet. pro kadıncağız problemdir. Çok, çok yani. sorunlu bir karakter yani. <Gülüyor> Ki mesela benim çok Jessica Jones'u çok seven bir arkadaşım var. Yani çizgi romanları. Yani şey, Ailes serisinin özellikle. Yeterince sorunlu gösterememişler. Hatta diyor. değil mi? Evet. Da da Çünkü, yani abi kadın. Herkes sonra yatıp kalkan. ölmesi neden olduğu. Hı hı. E karısının ölmesine neden olduğu adamın. sonra peşinde şey yapıp. Gözetleyip onu uzaktan. sonra gözetleyip. Sonra bir de ondan sonra yatıyor ve sonra bir de niye olduğunu bir şekilde terk ediyor. Yani yani yaptıkları acayip bir, bir şeyler analsa ve ve hani sonrasında gidip söylüyor. Yani hani bütün bu olayları e, da e, yani kendi acısını ondan sonra bütün herkese yansıtmak üzerine kurulu bir karakter yani. Psikolojik e, gerilim falan gibi bir diziydi o. Yani hakikaten durmadan onların içine giriyorsun. Zaten işte e, e, kendi çünkü de öyle bir garip bir karakter olduğu için. Yani kimse yorumsamıyor. Ondan sonra Böyle tuval yani, yani çok acayip sorunlu bir karakter. Bilmiyorum ben bence... E bir ton daha şey e, psikolojik geliyor kararabilirdi, evet, kararabilirdi. <gülüyor> olabilirdi o da ya ben, o zaman ama ben kesin söyleyeyim biraz daha kısa olması lazım evet, yani. yani zaten uzundu bence e, bir de kararacaksa ben onu 13 bu çok kadar kararlı mesela ben dayanamıyor biliyorum evet. biraz hani sekizde onda aslında toparlasalar bence Daredevil'da da aynı problem var özellikle orta bölümde fakat kız gibi böyle hani onu en azından bindirseler belki çok daha kompakt güzel bir şey çıkartır ya da hani en azından Daredevil e, ana adam olacak ya yani bir şekilde yani ana adam derken, bence başka bir kötü çıkaracaklar o da ondan daha <gülüyor> ilginç olacak bence o da var yani hani ana birleştirici ha. dizi olacak gibi ha. düşünürsen ha, evet. hani tam 10 13 bölüm çekersin de yanda çekecekleri Luke Cage, Mindy falan bunlar hep böyle 6 bölümlerde falan aslında anlatabilecekleri karakterler bence çünkü Hı. sonrasında zaten bir araya getirdiğinde anlatacaksın onları anlatacaksın Mesela ki? Luke Cage daha eğlenceli olacakmış Luke gibi Luke Cage biraz da onun trailer çıkmış ben olacak. izlemedim daha yani daha esprili Birazcık daha şey Ama işte Luke e, Cage böyle hafif. hayattan bezmiş bir herif yani. <gülüyor> Belki ya olmaz işte diye Umarım hep beraber bilemedim Yok evet. Luke Cage'in mesela çizgi romanlardaki Hali birazcık daha böyle gangster e, Klasik e, Zenci adam şablonundan gidiyor da Bence bu hali çok daha iyi Burada hmm. en azından hmm. düşünen bir insan olduğunu görüyorsunuz <gülüyor> Luke Cage'in tamam mı Luke Cage'in Cage Cage de, Punisher karşılaşması çok eğlenceli olmaz mı? Evet olur ya. Yani. <gülüyor> sıkacak sıkacak yok. <gülüyor> bir yapacak ağzına öyle, öyle. Evet. ben I Am i çok merak ediyorum nasıl ha. yapacaklar şu evet. I Am i evet Delirin. evet o zaman, o zaman ufak ufak kapatalım mı Allah. o zaman kapatalım bilgisiz.com rakom. bye ba bye Split the aces, fade the aces, fade. You know I'm born to lose. The gamblers were fools, but that's the way I like it, baby. I don't wanna live forever, and don't forget the Joker.